Garip bir nakle göre, evin içinde mahremleri yanında kadın, başını da açabilir denildi. Binaenaleyh, evin içinde hiç kimse olmasa bile ince bir baş örtüsü giyilmesi edeptir. Yatak odasında, ufak banyolarda iki eşin beraber bulunmaları halinde örtünmeleri edeptir. Tamamen çıplak durmakta, inşallah zarar yoktur denildi. Bunun dışında, kadın kısmı bedenini açamaz. Tıbbi durumlarda fetva verilmiştir. Hülasa, kadın bedeninin hepsinin kapatılması vaciptir. Kadının saçı bitişik ve ayrı olduğu halde avrettir. Şu halde, el ve yüz müstesna olmak üzere kadının bütün bedeni avrettir. Avret olunca açılması haramdır. Hanefi ulemasının bir kısmı el ayası ve yüz avretten müstesnadır. Bunun dışında kadının bütün bedeni hatta ayağı da avrettir. Hem de namazın içinde ve dışında da durum aynıdır dediler. Muhtemet kavle göre namazda ayak avret değildir. İbn Abidin el ayası avret değildir. Elin arkası avrettir diye tasrih etmişlerdir. Şafii uleması elin içi ve dışı avret değildir dediler. Muşarun ile şöyle devam eder. Genç kadın Yüzünün, kolunun, bacağının açılmasından men edilir. Evin içinde ve dışında yabancı erkeklere karşı kadın, elinin ve yüzünün açılmasından men edilir.